Ne yapmamız gerektiği ne kadar önemliyse ne yapmamız gerektiği de bir o kadar önemli. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te neler yapmamız gerektiği malum bunları konuşuyoruz. Diyoruz ki işte Ramazan oruç ayıdır, Ramazan zekat, sadaka, infak ayıdır, yardımlaşma ayıdır, tövbe etme ayıdır, temizlenme ayıdır, manevi bakım yapma ayıdır. Tamam bunların yanında Ramazan ne ayı değildir diye bunları da ele almak gerekiyor. Mesela Ramazan öfke ayı değildir. İşte Ramazan savura kalkıp da sabah namazını kılmadan yatma ayı değildir. Ramazan israf ayı değildir. Ramazan şikayet etme ayı değildir. Ramazan topluca teravih namazını kılıp da diğer vakitleri kılmama ayı değildir. Ramazan gün içinde uyuyup da... Evet uyuyabilirsin, parantez açıyorum, bunda bir sıkıntı yok. Ama uyuyayım derken yani öğleyi ikindiği kaçırma ayı da değildir. Böyle bir durum da var. Ramazan nefsin hoşuna gidecek bir şekilde... Fetva alma ayı da değildir. Özellikle ekseritle gençler hiç hastalık vesaire yok. O gün o zaman gizli hastalıklar ortaya çıkıyor. Bakın doktorun fetvasıyla ve ilaç kullanıyor amenna bunda söz yok. Ama hani kulak damlası kullansam orucum bozulur mu gibi sudan bahanelerle oruçtan kaçmak için fetva alma ayı değildir. Da ayrı bir durum yani değildirler. Daha çok aslında da herkes kendince o sorumluluğu alacaktır ve alıyordur diye düşünüyoruz. Biz peki Maksat 114'te Ramazanları nasıl geçiriyoruz? Bereketli hayırlı olması duasıyla. Klasik olarak yaklaşık 10 yıldır Maksat 114'te ne yapıyoruz? Teravih namazıyla başlayan bir programımız var bizim. Teravih namazına burada arkadaşlar geliyorlar. Teravih kılınıyor ardından bir çünkü bir efor sarf ediyorsun, yoruluyorsun Öyle bir dinlenme, bir mola veriyorsun, çay içiyoruz sonrasında bir kısa ders yapıyoruz. O kısa dersten sonra işte her gün bir cüz okuyoruz, sonra cevşan okuyoruz. Sair virtlerle beraber şahsi ibadetlerle inşallah savuru bekliyoruz. Bu şekilde geçiyor. Ya Bursa'da olan arkadaşlar inşallah onlar da bize erkek kardeşlerimiz iştirak ederse nurun âlâ nur olur. Evet Ramazan muazzam bir şekilde sabır antrenmanı yaptığımız zaman dilimi oluyor. Evet bakıyorsun mide ağlıyor değil mi? Midenin ağlamasına bedel kalp, ruh, vicdan ve sır gibi kalbin iç odalarının o letaiflerin güldüğü bereketli zamanları yaşıyoruz. Evet nasıl ki arabalarda veya işte aldığım bir elektronik cihazda yıllık bakımlar, periyodik bakımlar olur. İşte da ruhun bir bakımıdır aslında. Kalbin bir bakımıdır. Yani cenab uzaklaşan o nefsin Tekrardan asliyetine dönme zamanıdır. İnşallah bu cihetten de böyle hayırlı bereketli bir Ramazan yaşarız. Birinci nükte. Diyor ki Ramazan-ı Şerif'teki savun İslamiyetin erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şairi İslamiyet'in azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı ictimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine hem niyami ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Açalım şimdi bunları. Ne demek oluyor? Şimdi burada oruç demedi, savm dedi. Kur'an'da savm diye geçer, oruç diye geçmez. Biz onu çevirdiğimiz zaman onu oruç diye çeviriyoruz. Orijinali onun savm'dır. Yani böyle sadece yeme içme kısmı değil, sakınmak, korunmak, uzak durmak, hareket etmemek, eylemsizlik, terk etmek, konuşmamak. Bunlar da savımın içindedir. Şimdi o yüzden de şöyle bir şey tanım getirebiliriz. Yani oruç savımın aslında bir şubesidir. Biz nasıl ki ubudiyetle ibadeti birbirinden ayırıyoruz diyoruz ki ubudiyet daim olan bir kulluk şuurdur. İbadet belli zamanlarda tayin edilen kulluk şuuru. Öyle değil mi? Mesela insanın sürekli böyle Cenab-ı Hak'ka karşı münacat halinde olması yani o kulluk şuuru Cenab-ı Hak beni görüyor biliyor şuurla yaşaması o ubudiyettir. Namazla laktı, namaza gitmek o ibadet. Şimdi o yüzden diyor ki savm diyor aynı ubudiyet gibi külli imanada bir oruçtur. Ama diyor Ramazan-ı Şeref'teki oruç o aya hususi olan o tarzda bir oruçtur. O yüzden Ramazan-ı Şeref'teki savm. Biz bunu ele alacağız. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu savm meselesinde sadece yeme içmeyi kesme anlamında olmadığına dair Meryem Suresi 26'da şöyle bir şey geçiyor. Bakın dikkat et diyor ki artık ye ve iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan biriyle karşılaşırsan ben Rahman'a savum adadım. Savmen fe'len diye devam eden. Bu nedenle bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. Savm orada ne geçiyor. Bak gördün mü? Yeme içmeyi önce verip ardından yeme içmeyle alakasız bir uruş var orada. Yani insanlarla konuşma. Yani öfkeni tutma. Bu da bir savm'dır. İnsanlarla dalaşma, fitne yayma her şeyde. Yani kötü olan şeylerden kaçınmak. O yönden fedakarlıkların hepsi. Birli bir orucun şubelerinden oluyor. O şeyde diyor ya bazen abi sigara orucu tutuyorum mesela şu orucu tutuyorum diye. adam kendi içinde bile nefsinin evet. yaşa giden şeylere ben ona oruç tutuyorum diyor mesela. Aynen ben aynen. Yani. Evet yani demek ki savımın şubelerinden oluyor. O yüzden dediğine katılıyorum farklı farklı şeylerde insan böyle Cenab-ı Hakk'a savım adayabiliyor. Evet o yönden oruç tutabiliyor. Yani demek ki bir insanla tartışmaya girmeyip de susmak da demek Kur'an'da Oruç olarak zikrediliyormuş. O yüzden tekrar başarırsak Ramazan-ı Şerif'teki bu nevi savun İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesinin birincilerindendir. İslamiyet'in 5 şartı var. Normalde biz sayarken namazla başlarız veya kelime-i şehadetle başlarız. Lakin eski olan kitaplarda sıralama savun, salat, haç, zekat ve kelime-i şehadet böyle geçer. Şimdi bunun şair olmasından dolayı savun umumidir. Ama salat, haç, zekat, kelime-i şehadet Bunlar kişiye şahsı bağlayan haller oluyor. Ama Ramazan-ı Şerif onlardan daha farklı. Bilincilerindendir diyor. Şair-i İslami'nin tekrar tekrar diyorum azamlarından. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in çok hikmetlerinden burada 5 tanesini sayıyor. Biz bugün bir tanesini ele alacağız. 9 nükle içerisinde diğerlerini işleyeceğiz. Bugün rububiyet kısmını alacağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainat üzerinde, varlıklar aleminde, cansızlar aleminde, canlı aleminde terbiye ediciliği, onları irade etmesi onları idare etmesi onların tasarruf ciyetinde üzerlerinde olan hakimiyeti. Şimdi ne alaka yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti ve oruç tutma. Bizi oruç da nasıl terbiye ediyor aslında? Bunu konuşacağız. Şimdi oruç kaça ayrılır? O oruç Abiler üç ayrılır. Avamın orucu, havasın orucu, bir de ehassün havasın orucu vardır. Yani avamın orucuna bir nevi basit oruç deniyor. Yeme içmeden ve cinsellikten uzak durma bu avam orucudur diyor. Şimdi havasın orucu bu organların dışında diline oruç tutturmak, gıybet etmez kulağını gıybete, çirkin sözlere kapatması, yani elleriyle harama gitmemesi, ellerin orucudur, ayaklarıyla harama gitmemesi, hırsızlık yapmamak vesaire. bunlar da diğer uzuvların bir nevi orucu oluyor. Şimdi bir de bunun bir üst tarafı var, ehasül havasının orucu, kişinin fikrine, hayaline, kalbine oruç tutturması. Yani tamamen böyle melekiyet mertebesi diyor üstad. Maddeden sıyrılmış bir vaziyette, Hani Cenab-ı Hak'tan başka bir şeyle meşgul olmamak malayani işleri terk ederek tefekkür, zikir ve ibadetler ile kişinin derecesine göre o nurlara, feyizlere, o manevi havaya mazhar olması. İnşallah Cenab-ı Hak bize böyle hassül havasın orucunu nasip etsin ama bu asırda çok zor çünkü orucu, bu şekilde tefekkür ve zikirle geçirmekten ziyade zaman geçmesi için elimize aldığımız telefonlar, izlediğimiz filmler, bilgisayar başında oturmalarımız maalesef o tef tefekkür yollarını, zikir ve ibadet kanallarını kapatıyor. Bu sefer çok basite indirgiyor. Eğer bu oruç günahlar içerisinde bir oruç olduysa Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi hamilden nakildir. Kişiye sadece açlık kalır. Çok garip değil mi? Kimi bir direğe bağlarsan o aç kalabilir. Ona açlıktan başka bir şey kalmaz. Oruç ona zulüm olur. Manevi havalardan, o feyizlerden böyle nemalanmak nerede? Bir de kendine zulümlü bir şekilde bekleyiş nerede? O yüzden bir nevi yani burada melekiyet mertebesine çıkma ayı. Bambaşka bir güzellik. Rabbim yaşayanlardan bizi eylesin. Evet o zaman bunu belirttiysek böyle bir duamız olsun bu hayalimize, fikrimize, kalbimize oruç tutturma ciheti. Rububiyet noktasında nasıl bir hikmeti varmış? Evet biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak müdebbirdir. Cenab-ı Hak mürebbidir. Yani idare eder ve terbiye eder, mutasarrıftır. Rahman ve Rahim'dir. Evet vaktinde... Zamanında bir intizam ve mizan içinde bir ölçü ve denge içerisinde mahlukatın o silahlarını, gıdalarını karıştırmadan onlara muayyen vakitlerde, zamanlarda ihtiyaçlarını vermesidir. Rububiyet budur. Yani uluhiyetin ardından gelen rububiyet. Çünkü Cenabı ı halk eder uluhiyet sonrasında isim ve sıfatları tedrici olarak bir tekamül sürecinde, bir varlığın gelişim evresinde, bir bebeğin gelişim evresinde, bir çiçeğin çiçeklenme evresine kadar Cenab Hakk'ın orada hakimiyeti görülür. Cenab Hakk onu idare eder, onu terbiye eder. İlmi, iradesi, kudreti onda tecelli eder. Bir sürü isimleri, renklendirme ismine, mülevvin ismine kadar orada tecelli eder. Biz o rububiyet sahalarını her tarafta görürüz. İşte diyor ki, insanın da diyor bu rububiyet cihetinden Cenab Hakk'ın diyor isim ve sıfatlarını yansıtmada orucun diyor muazzam bir rolü vardır. Nasıl olacak? Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği orucun içinde nasıl görülüyor? Normalde bu ders arkadaşlar oruçtan ziyade orucun bize vermiş olduğu bir tevhid dersidir. Bu birinci nükte. Bir tevhid dersi var burada. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde ettiği yarattığı ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehdesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle. Şimdi şu, Zemin yüzü bizim yaşadığımız şu alem büyük Cenab-ı Hakk'ın bir sofrası, nimetlerin serildiği bir sofra. Bunu yaratıyor ve çeşit çeşit etrafa o sofraya seriyor ve diyor ki min hay la yehtesib yani umulmadık yerden, umulmadık bir tarzda o sofraya dizdiği ciyetle Acaba umulmadık yerden mi onu konuşacağız. Kemal-i rububiyetini ve Rahmaniyet ve Rahimiyetini o vaziyetle bize ifade ediyor. Bu ifadeyi biz anlayabiliyoruz mu? Problem burada. Yani bu rızıklar gerçekten umulmadık yerden mi geliyor bize? Biz neyin nereden geldiğini görüyoruz. Bakın ben bunun kendi âlemde yaşadığım bir tevâvı söyleyeyim. Bu tevâvı Risale-i Nur'un şu, şu dersin bir keramet-i cihetinde Ankara'dan geliyoruz. Keçeli arkada uyuyor, avcı arabayı kullanıyor. Ben de yan taraftayım koltuya geriye doğru yaslamışım. Bu dersi sesli dinliyorum tamam mı? Uygulamadan açtım böyle sesli bir şekilde dinliyorum çünkü uykum geliyor okumak midem bulanıyor okuyamıyorum böyle araçta. Sonra böyle tam buradan diyor ki işte min haysulayetisi umulmadık bir tarzda o sofraya dizdiği ciyetler nasıl oluyor umulmadık tarzda? Yani biz sebepler dahilinde görüyoruz yani kendimiz hazırlıyoruz, geliyor ediyor. O anda bizim avcı şeye girecek bir petrol ofisine girmesi lazım. Araçları araçta işte şoför değişecek. Keçeli öne gelecek, yoruldu. Kamyon var giremedik. Sonrasında ilerideki yere girdik. Abi girdik ama o kaldırımda yani o şeye petrol ofisine girme kaldırımında böyle soğuk yani böyle kaç derece 2 derece mi neydi hava? Soğuk böyle duruyor. Esmer bir böyle bir genç birisi. Yaklaştı yanımıza. Abi dedi yolda kaldık. Çocuk hanım arabada benzin aldım araba gitmiyor. Bir iter misiniz arabayı dedi. Vurduralım dedi arabayı hareket etsin. Ya şimdi tanımıyorsun, etmiyorsun. Neyse dedik. Tamam gel kardeş dedik. Hatta çocuk şey inandırmaya çalışıyor bizi. Abi diyor, vallahi diyor çocuk da var orada diyor. Dondular diyor. Gidemiyoruz. da gittik oraya. Cam inmiş. Tornavidayla camı tutturuyor. Aşağıda inmesini sıkıştırmış orada. Sonra işte avcıyla beraber ha, bismillah falan ittik. Çalıştı adam. Bize işte selam verdi, dua etti, gitti. Sonra bu ders aklıma geldi. Umulmadık yerden o yardım gönderilir. Onun o adziyetine tam bu dersin orada vuku buldu. Çünkü o taban yani öyle arabalar hani bir de petrofisi de şimdi bilindik petrofisi değil yani. İzbe bir yerde petrofisi. Arabalar vızır vızır geçiyor şimdi. Ha yani şimdi dürüst olalım kardeşim yani tuvaleti güzel olan yeri seçiyorsun. Öyle değil mi? Petrofisinde araç kullananlar bilir. Yani bizden hani araç değişelim diye böyle bir şeye giriştik ama Cenab-ı Hak o kişinin o adziyeti, oradaki o fakirlik ciyeti, yani hani böyle bir yalnızlık, kimsesizliği Umulmadık yerden çünkü benim planımda yok. Ben yola çıkayım da yolda biri kalırsa onun arabasını iterim diye bir anlayışla yola çıkmıyorum. Ben kendi işim ve kendi menfaatim için yola çıkmışken Cenab-ı Hak onun adzetine binaye beni hizmetkar ediyor. O bunu düşünmesi lazım. Umulmadık yerden ben hizmet ettiriliyorum değil mi? Ona da hizmet ediliyor. Ya buradaki mesele, şimdi biz bunu kendi alemizde nasıl göreceğiz, umulmadık yerden nasıl anlayacağız? Yani Ramazan'ın haricinde biz bunu anlıyor muyuz? Hayır anlamıyoruz. Eğer Allah bize vesilesiz ve sebepsiz, esbapsız bir vaziyette bir elmayı, bir sütü, ipekten bir kumaşı, pamuktan bir kumaşı bize vermiş olsaydı derdik evet bu umulmadık yerden geldi, nasıl geldi bu diye şaşırırdık biz, esbapsız vesilesiz ama bakıyoruz ki bize esbaplarla geliyor sebepler dahilinde biz onlara ulaşıyoruz öyle değil mi? Ama şimdi gelin biraz bir fikir edelim. Bakalım biz elmayı nereden biliyoruz? Topraktan. Eğer ki biz hiç toprağı görmemiş olsaydık, bir toprakta yetişen bir elma ağacını görmemiş olsaydık, o elma bize böyle getirip masaya konulsaydı bu topraktan gelmiştir diye fikir daha yürütemezdik biz. Çünkü toprakta kesif olan değil mi? O toprakta, karanlık olan o topraktan elmanın şekli, şemali, ondan sonra tadı, rengi yok. Ama ve biz ne yapıyoruz? Onu esvap dahilinde görüyoruz. Ağaçtan geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde şunu soralım. İpekten bir elbise geldi buraya. Daha şaşırtıcı olsun. O ipekten gelen elbise, ipek böceğini biz binmesek, ehlisiz bir böcek bize bunu örmüştür, bunu bize getirmiştir diyebilir miyiz? Aklına gelir mi senin? Şimdi hiç ineği görmesek, inekten sağılan sütü görmesek, bize bir bardak süt gelirse biz şunu der miyiz yani? Bu süt, bu beyaz su, öyle deriz bu beyaz su. Yani bir kan ve fışkı arasından gelmiştir diye fikir yürütebilir misin sen? Dersin ki ummadık yerden geliyor. Nereden geldi, nasıl geldi, nasıl oluyor? Hayret makamını artar mı? Bizim hayret makamlarımız sönmeye başlamış işte. Çünkü biz onlara birbirini ne yapıyoruz? Karim görüyoruz, birbirine çok yakın görüyoruz. Yani arıya baktığın zaman bir kısmında zehir var bir tarafında bal var şerbet var. Diyorsun ki bu bundan oluyor diyorsun. Elma ağaçta görüyorsun. Elma bu ağaçtan oluyor diyorsun. E, sütü inekte görüyorsun. inekten geliyor diyorsun. Sonra o ipek böceği değil mi? O kozasından öyle mi oluyordu? Kozasında işte onu örmesi yani böyle yumak yumak olması. Bunları gördüğün için bu bundan olmuştur diye bir gafide düşüyorsun işte. Umulmadık yerden gelme kısmı sende gidiyor. Bunu idrak edemiyorsun. Nimetin hakkını o anlamda veremiyorsun. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet dahilinde bize verdiği mesajları o yüzden anlayamıyorsun. Ben kendi adıma söylüyorum bunları. Çünkü risale Nur'da şöyle bir kayda var, sebepler ve sebeplerin vesile olduğu neticeler arasında diyor dağlar kadar diyor birbirine mesafe vardır. Bugün bilim dünyasının bize bazı şeyleri açıklıyor olması aslında tevhidsel olarak Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmamızı artırması lazım. Misal verecek olursak yine inek ve sütten, sütten öyle bahsediliyor ki beyaz bir su olmaktan çıkıyor içindeki mineraller, vitaminler. İçindeki protein dizilimi ve onun böyle evrelerden geçmesine bakıyorsun muazzam bir iş gerektiriyor. Bir irade, bir ilim, bir şuur değil mi? Bir fikir gerektiren, yani bir gaye gerektiren, bir birikim gerektiren şu iş, teknoloji gerektiren, laboratuvar gerektiren şu iş sadece ot yemekten başka işi olmayan bu inekten olamaz dedirtiyor sana. Ne oldu? Birbirine çok yakın gördüğün süt ve inek bir evreden sonra süt bambaşka bir yere gitti. İnek bambaşka bir yere gitti. O zaman diyorsun ki bu süt bu inekten olamaz. Bu vesiledir. Bu işin arkasında başka bir iş var diyorsun. Gördün mü? Heh. İşte o yüzden o umurmadık yerden kısmını biz anlayamıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Lakin bunda da bir hikmet var. Cenab-ı Hak neden böyle esbab dahilinde bize bunları veriyor? Çünkü rububiyeti konuşuyorsak bunlara girmemiz gerekiyor. Neden sebepler dahilinde bize böyle dallardan ellerle uzatılıyor? İnekten geliyor, arıdan geliyor... Cenab-ı o tedrici olarak aşama aşama kanunlar silsilesiyle terbiye ediciliğini bize sebeplerle gösteriyor. Çünkü her bir evrede fettahiyet dersini hatırlayın. Fettah ismi, suret açan her bir suretin mesela bir tohumun uyanmasıyla açılıyor farklı farklı değil mi? Hani derste anlatmıştık hatırlarsınız böyle sanki görünmeyen bir el atomlarla ilmek ilmek örüyor gibi çiçekleniyor, yapraklar açılıyor. İşte o arada Cenab-ı isim ve sıfatları orada tecelli ediyor. Ve biz orada tedrici olarak gelişen evrelerde Cenab-ı isim ve sıfatlarını tefekkür ediyoruz. İşte işte diyor ki aşama aşama isim ve sıfatlarının tecellisiyle ihtiyaçlarımız rahmet hazinesinden bizim önümüze seriliyor. Aşama aşama geliyor. Ama inanan ve inanmayan, iman eden ve etmeyen herkese açık bir sergi burası. Herkes koparıp yiyor oradan. İşte diyor ki tesir hakiki bilen birisi bundan farklı faydalanır. Diyor ki Kemal-i Rububiyet bizim bahsettiğimiz bu. Terbiye ediciliğinin o mükemmel evrelerini konuşuyoruz. Diyor ki sonra Rahman ve Rahim isimleri. Rahman ismi dünyaya tecelli eder. Yani bu inanan inanmayan herkesin rızkının ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Allah bir kafirin de rızkını veriyor. Onun da hastalığına şifa veriyor. Rahim ismi farklıdır. Rahim ismi ancak Müslümanlara tecelli eder. Rahim isminin tecelli edeceği yani rahimiyet tecelli edeceği ana mekan, ana alan ahirettir. Rahman'dan herkes istifade eder. Bu dünyada ahirette Rahim isminden sadece Müslümanlar hissedar olur. Bir kafirin, bir inkar edenin üzerinden o kalkar. O yüzden diyor ki evet burada diyor Rahman ismi zaten herkese tecelli ediyor. Sen o Rahman'ın içerisinde Rahim ismini görmek istemez misin? O da tesir hakiki. Yani o mahlukatta kim tesir ediyor? Onların asıl sahibi kimdir? Bunu bulan insan buradan ancak o hissedar olur. Çünkü biz şöyle biliyoruz. Yanıldığımız bir noktayı size söyleyeceğim. Hani bu kainat bir sofra. Lakin diyor ki bu kısımı işte diyor anlayamayan kişiler, bu yönden gaflete düşenler şöyle oluyor. İnsanlar diyor gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan işte bunu hatırlatıyor. Demek ki burada bize şu hallerin, Cenab-ı Hakk'ın o rububiyetinin bize ifade ettiği bir hakikat var. Nedir o hakikat? Sen bu mahlukata, sana gelen rızıklar bakıp kendinin ne kadar aciz olduğunu, ne kadar fakir olduğunu, sana kalsaydı bir elmayı yapmak, bir kavunu yapmak, ne kadar böyle müşkülat ve ne kadar masraflı olduğunu diyor anla, Acziyetine, fakriyetine tefekkür et, şefkate ne kadar muhtaç olduğunu burada idrak et. Mesele bu yani. Mesleğimiz neydi bizim? Mesleğimiz aziyet, fakriyet, şefkat ve tefekkür. Çok önemli çünkü burası. Bu tefekkürün neticesinde şefkate muhtaç olduğumuz ortaya çıkıyor. Ama ve lakin biz bu işte gaflet perdesinde, sebepler dairesinde bunu tam göremiyoruz ve anlayamıyoruz. Çünkü bu ders inan bir tevhid dersi, muazzam bir tevhid dersidir. Ramazanın içinde bütün imanın şartları var işte. Evet çünkü bakın meslemin i Nure'de şöyle bir kayda var. Birinci lemada geçiyor. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri. Yani sebepler aleminden ortaya çıkan işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Az önce bahsettiklerimiz. Elmayı ağaçtan bilen, işte sütü inekten bilen gafil ve cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değildir. İnek sütün sahibi değildir. Arı balın sahibi değildir. Ağaç elmanın sahibi değildir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. İnsan gaflet perdesinden dolayı bunu göremiyor, bilemiyor. Peki Ramazan bu olayın neresinde? Oruç bu olayın neresinde? İşte diyor ki, Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın lebeyk. Buyurun emrini bekliyorlar. Allah Allah. Bunu bekler gibi, gibi bir tavr-ı ubudiyet karane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi, böyle yüce bir kulla ubudiyete ve şerefi keramete yani böyle şerefli bir vazifeye iştirak etmeyen, katılmayan insanlar insan ismine layık mıdırlar? Çok garip değil mi? Arkadaşlar, müsbet ibadet vardır, menfi ibadet vardır. Müsbet ibadetler insanın işte kıldığı namazlar, ettiği dualar, öyle değil mi? Heh. İnsanlara belki sadaka vermesi, maddi durumu iyi ise, insanlara selam vermek, insanlara iyilik yapmak, bunlar müsbet ibadetler. Bir de menfi ibadetler vardır. Yani zor şartlarda, nefsin zorlandığı durumlarda Hak ile irtibatı kurmaktır. Her ibadetin kendi içinde de menfi kısmı vardır. Mesela namaz tarafına bir bakalım şimdi. Musibetli ibadettir aslında. Musibet hallerindeki ibadettir. Menfi ibadet. Şimdi normal vakitlerde cebinde paran var. Sınavların her şeyin yerinde filan böyle yüz almışsın, keyfin gıcır. Bu vaziyette kıldığın namazda annen baban ölüm döşeğinde olsan, evladın çok ağır bir ameliyata girse... O kıldığın namaz aynı namaz olur mu senin? Gördün mü? Menfi, yani olumsuzluklar içinde kıldığın namaz daha şuurlu oluyor. O yüzden biz varlık içerisindeyken, önümüzde sofraları her daim kurulurken, o yemekler içerisinde seçim yaparken, az biraz bayatlamış olan ekmek, yani daha böyle bir günlük ekmek, daha sıcacık gelen ekmek, onu elini tersi letip de onu seçerken, işte insan gafletten dolayı böyle bir durumda o şuurlu yani israf etmemesi gerektiğini anlayamıyor. Çünkü tam anlamıyla ihtiyaç hissetmiyor o ekmeğe. Ama velakin oruç tutarken açsın, miden gurulduyor, karnına yapışmış, elden ayaktan düşmüşsün. İşte ne oldu? Ekmek aynı ekmek ama aynı lezzet değil. Sana aynı keyfi vermez. O ekmekte sen böyle anneni överken, of oh be sıcırık ekmek ya şu fırında çok güzel yapıyor derken... O sofraya geldiğinde aç vaziyetteyken o fırıncı en güzel ekmeği sana getirse, haydi buyur ye dese sen onu yiyemezsin. Orada tam idrak ediyorsun ki bu ekmek onun malı değildir. O sofra muazzam bir sofra. Yani o ekmeğin oraya gelmesi, diğer nimetlerin oraya gelmesi Cenab-ı Hakk'ın kudretini, hakimiyetini, amiretini bize gösteriyor aslında. Çünkü Niye? diyorsun ki ha bunların asıl sahibi bu esbab bu sebepler değilmiş. O halde insan haddini biliyor. Öyle değil mi? Hakiki bir tevhid dersini alıyor çünkü aziziyetini fakriyetini anlar bir vaziyette o sofraya bakıyor. Böyle durumda olan bir insan o kulluk tavrına girer. Melul melil orada oturur ki sofraya yani 5 dakika önce oturmak o nimetlere bakmak muazzam Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını Tefekkür etmeye yol açar. Çünkü o sofrada bir kainat var. Neden bir kainat var? Bu ütopik değil. Yani uçuk, kaçık bir söylem de değil. Şu yönden bir ispatı var. Şimdi sofraya bakıyorsun abi. Orada güzel böyle bir kavurma var. Bir pilav var. Meyveler konulmuş oraya. Sebzeler konulmuş. Öyle değil mi? Orada kainat var. Çünkü bakıyorsun ya bir sebzenin oluşması için hava, su, toprak, güneş. Yani kainat olması lazım ki oraya gelsin. Allah kainatı senin sofrana koyuyor. Sen onu tefekkür ediyorsun. Çünkü neden? Orada acizsin. Orada fakirsin. Değil mi? Onu tefekkür ederken ne kadar şefkate muhtaç olduğunu anlıyorsun. Bu işin ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Bunlar benim elimde olsaydı ben bunları nasıl yapacaktım? İşte diyor insan bu ciyette diyor o şefkatli, haşmetli, külliyetli rahmaniyete o merhamete, şefkate karşılık olarak diyor ki vüsatli Azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabil eder diyor. Karşılıklarını verelim. Şefkatli olma kısmında vüsatli bir karşılık. Yani insan o şefkatı her daim hissedemiyor. Cenab-ı Hakk'ın ona karşı şefkatini ama açlık anında Cenab-ı Hakk'ın insana olan o şefkat cihetini tam manasıyla hisseder. Çünkü tam aziyet içinde. Ya Cenab-ı Hak beni ne kadar seviyor ya. Allah bunları vermese ben ne yaparım ya? Ben bunları hak ediyor muyum acaba ya? diye insan oradan bir tefekkür eder, şefkate vüs'atli bir karşılık verir. Yani ne yapar? Her şeyin sahibini, her şeyin hakimini bilir. Özverili bir şekilde herkesin maliki odur diye haddini bilir. O fikriyatta ibadet halini takınır. Sonrasında diyor ki, külliyetli rahmanete karşı intizamlı bir ubudiyetle mukabele eder. Yani her yeri kapsayan o merhamete karşı bir ordu gibi bir düzen içerisinde külli manada intizamlı bir şekilde herkes teslimiyetini gösterir. Sofrada oturduğumuz zaman böyle bakıyoruz. Cenab-ı Hak o külliyetli rahmaniyetini hepimizin üzerine tecelli ettiriyor. Biz öyle bekliyoruz. İntizamlı bir şekilde bir düzen içerisinde kainat bir ordu hükmüne geçiyor. Allah'tan lebeyk buyurun emrini bekliyor. Şimdi Ramazan'ın orucun ilk gününde şu yönden bir tefekkür Ramazan'ı bereketli hayırlı eylemez mi? O şuura getirmez mi? Diyordum ya işte Ramazan-ı Şerif'te o sofrada o son anlarda beklemek kadar lezzetli bir şey yok. Kulluğu tam anlamıyla idrak ettiğimiz zamanlar o zamanlar oluyor. Kulluğun mayası aziyet, fakriyet, noksan, kusur, naks onların hepsi 5 dakika içinde sana ders veriliyor aslında. Gördün mü işte Cenab-ı urubu biyetini, kainatı nasıl terbiye ettiğini, insanları ehli iman nasıl terbiye olunuyor, bak nasıl idrak ediliyormuş gördün mü? İnşallah diğer günlerde de bu Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu Risale-i Nur eserinde ikinci, üçüncü derken dokuzuncu nükleğe kadar inşallah işleyeceğiz. Burada o derslerimizi yapacağız. Rabbim inşallah feyizli, bereketli bir Ramazan geçirilmeyi cümle aleme nasip eder hissedar oluruz dua eder dua bekleriz